...ancak Medine'nin havasında bir burukluk vardı. Gerçi kendilerini karşılayıp... ...Bedir'de elde edilen zaferi paylaşmak için yollara dökülmüşlerdi. Ama içlerinde Efendimiz'in kızı Rukiye validemizin yokluğundan duydukları... ...hüzün hakimdi. Meğer Rukiye validemiz Bedir'de zafer yazılırken... ...Medine'de son nefesini vermiş... Ashab da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar onu toprağa emanet etmişti. Zeyd İbni Harisenin Medine'ye geldiği gün onlar Cennetül de onun için son görevlerini yerine getirmekle meşgullerdi. Çünkü kervanı takip için yola çıkarken ağır hasta olan ve bu sebeple efendimizin yanında kalması için Hazreti Osman'a izin verdiği Rukiye validemiz hayata veda etmişti. Cennetül Baki'ye doğru yaklaşan bir tekbir sesi duymuşlardı. Hz. Osman müjdeli bir haber getirdiği belli olan bu sesin ne anlama geldiğini sordu. Daha sorusuna cevap almaya zaman kalmadan sesin sahibi çoktan yanlarına yaklaşmış ardı ardına tekbir getiriyordu. Resulullah'ın devesi kasva üzerinde gelişini görünce bir anda yüzler Zeyd'e dönmüş ve verici haberi beklemeye başlamışlardı. Bir zaferden bahsediyordu. Allah Celle Celaluhu müşriklerin ileri gelenlerini Bedir'de yere sermiş ve Resulüne de zafer ihsan etmişti. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bedir'deki zafere sevinmek mi, Resulullah'ın yokluğunda toprağa verdikleri Rukiye validemize üzülmek mi lazım? Medir'de zafer yazıldığına göre... ...Resulullah da çok yakında gelecekti. Peki... ...şimdi bu haberi Allah Resulüne... ...nasıl verecekler... ...ve senin yokluğunda onu biz toprağa gömdük... ...diye nasıl söyleyeceklerdi? Medine'de... ...ayrı bir acı yaşanıyordu. Daha önce erkek çocuklarının... ...üçünü de kendi eliyle toprağa veren... ...Efendiler Efendisi... ...kızlarını da kaybetmeye başlamıştı. Anlaşılan o... Her fırsatta ebedi dostluğa yöneltiliyor ve zafer anlarında bile Allah Celle Celaluhu onun önüne hüznünü arttıracak yeni hüzün alanları çıkarıyor ve dünyada elde edilen hiçbir zaferden dolayı sevinmemesi gerektiğini söylüyordu. Nihayet o da haberi almıştı. Takdirin önüne geçilmezdi. Veren de oydu, alan da. Rukiye şimdi dünya adına sıkıntılarından kurtulmuş ve annesi Hazreti Hatice ile daha küçük yaşta vefat eden erkek kardeşlerinin yanına gitmişti. Nasıl olsa yolculuk devam ediyordu ve bugün geçici bir firak olsa da bir gün yine buluşacaklardı. Onun için kalktı ve Cennetül ül yolunu tuttu. Kızı Rukiye validemizin mezarına gelmişti. Kalp mahzun olmuş, gözlere de yaş yürümüştü. Ve o gün cennetül vakide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini açıp uzun uzun dua edecekti. Veri tarafta Mekke'ye acı haberi ilk ulaştıran kişi Haysüman İbni İyaz olmuştu. Bu sırada Mekkeliler hıcırda oturmuş muhabbet ediyorlardı. Öldürüldü! Öldürüldü! Onun üstü başı dağılmış, korku dolu ve bitkin halde geldiğini görenler zaten gelişinden mesajı almışlardı. Ne o? Ne haber getirdin? diye soruyorlardı. Nereden başlayacağını şaşırmıştı Haysümah'ın. Önce şunları sıralamaya başladı. Öldürüldü. Diyordu. Utbe İbni Rebiya. Şeybe İbni Rebiya. Ebu Cehil. Ümeyye İbni Alev. Zema İbni Esmet. Hacacın iki oğlu. Nebi ve Münebbe. Ebu Bahteri İbni İnşap. Öldürüldü. ...neredeyse herkesin ölüm haberini verecek gibi saymaya devam eden Haysüma'nın sözünü... ...meraktan çatlayacak seviyeye gelen Safvan İbni Ümeyi'ye kesti ve... Vallahi de bu adamın aklı yerinden uçup gitmiş. Kalbi de kalmamış. İsterseniz ona bir de beni sorun bakalım. Bana ne olmuş? Etrafındaki adamlar gerçekten onu ciddiye almış... ...ve Haysumana, Safvan'a ne olduğunu sormaya başlamışlardı. O da bir taraftan hıcrı göstererek... Ah, işte orada oturuyor." dedi ve ilave etti. "Vallahi onun babası da kardeşi de öldürüldü. Öldürüldüler." Bir anlık sanki Mekke'de hayat duru verdi. Anlaşılan Haysuma'nın aklı da kalbi de yerindeydi. Safva'nı tanımış, üstelik onun babasının ve kardeşinin Bedir'de öldürüldüğünün haberini vermişti. Tam manasıyla Mekke kesilmişti. Getirdiği haberin doğruluk testini başarıyla veren... ...Haysüma'nın etrafını sarmış... ...teker teker Bedir'de olup bitenlerin haberini almaya çalışıyorlardı. Aldıkları her haber onlar için bir yıkım demekti. Mekke gerçekten de ciğer parelerini feda etmişti. Lider konumundaki adamlarının neredeyse tamamı artık yaşamıyordu. Kolay değildi. Önde gelenlerin hemen hepsi burada ölmüştü. 950 kişi arasından 70 tane askerini Bedir'de cansız bırakan Kureyş ordusu 70 tanesini de Müslümanlara esir vererek hem de kaçarak geri dönmekteydi. Yıllar önce Mekke'de ektiklerinin neticesini bugün görüyorlardı. Belki onların akıllarına bile gelmiyordu ama Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken üzerine atılan deve işkembesi sonrasında ellerini açıp da yaptığı şu dua unutulacak gibi değildi. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyşi sana havale ediyorum. Allah'ım Ebu Cehil'i de Utbe İbn Ebi Rebia'yı da Şeybe İbn Ebi Rebia'yı da Velid İbn Utbe'yi de Ümeyye İbn Halef'i de Ukbe İbn Ebi Muayt'ı da sana havale ediyorum. Onların hakkından sen gelirsin ey Allah'ım. Ve Peygamberini bu hale getirip de hayatına kasteden, üzerine deve işkembesi atıp da karşısında katıla katıla gülen ve onun boynuna sarık sarıp da yerde sürüklemek isteyen bu adamların hepsi de Bedir'de takılıp kalmış, Allah Resulü'nün Allah'a havale ettiği bu adamlardan geriye dönen bir kişi bile olmamıştı. Bu sırada Ebu Leheb, elbisesini sürükleyerek Kabe'ye doğru gelmekteydi. Geldi ve sırtını dayayarak bir kenara oturdu. Neredeyse sırtı, o sırada Zemzem kuyusunda çalışmakta olan... ...Abbas İbni Abdülmuttalib'in kölesi Ebu Rafi'nin sırtına değmişti. Hz. Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl da orada bulunmaktaydı. Aradan çok zaman geçmemişti ki, Bedir bozgununun haberini getiren... Ebu Süfyan i̇bn Haris'in geldiği görüldü. Onun gelişini görenler... İşte bakın Ebu Süfyan i̇bn Haris geliyor. ...diyerek ona işaret etmeye başlamışlardı. Ortalıkta bir gariplik vardı. Sanki herkes bir şeyler biliyormuş da söyleyemiyormuşçasına bir hava hakimdi. Bu arada Ebu hep gelen şahsa seslendi. Hele şöyle yanıma bir gel bakalım yiyelim. Hayatıma yemin olsun ki sende yeni haberler var gibi duruyorsun. İnsanların hali nice oldu. Gel de bana anlat. O da Ebu Leheb'in yanına yaklaşmış ve bir kenara çömelmişti. Meraklı nazarlarda onların etrafında toplanmış, konuşulacakları dikkatle bekliyordu. Evet, Ebu Süfyan İbni Haris çok şey anlatacaktı. Her tarafından hüzün döküldü. ...şunları sıraladı teker teker. Bizler onlarla karşılaştığımızda... ...sanki boyunlarımızı kendi ellerimizle onlara uzattık. Ve onlar da diledikleri gibi bizi öldürmeye... ...bizden istediklerini de esir almaya başladılar. Bunun yanında ben kimseyi de kınamıyorum. Çünkü bir de yeryüzüyle sema arasını dolduran... ...devasa atlar üzerinde... ...ve bembeyaz urbalar içinde öyle insanlarla karşılaştık ki... ...vallahi ne onlara karşı koymaya imkan vardı... ...ne de hızlarına yetişmeye. Daha i̇bn Haris sözünü bitirmemişti ki... ...orada anlatılanlara kulak veren Ebu Rafi... ...heyecanına hakim olamayıp kaldırdığı perdenin altından... Hiç şüphe yok ki... ...onlar vallahi de meleklerdir... ...diye verdi. Sözünü bitirir bitirmez de şiddetli bir tokatla sarsılacaktı. Çünkü zaten öfkeden nefret küpü haline gelen Ebu Leheb... ...çileden çıkmış ve elinin tersiyle Ebu Rafi'ye şiddetli bir tokat savurmuştu. Bununla da hırsına mani olamayan Ebu Leheb... ...tokatla birlikte yere yuvarlanan Ebu Rafi'nin üzerine çullanacak... ...ve ardı ardına darbelerine devam edecekti. Halbuki Ebu Rafi zayıf yapılı bir adamdı. Ebu Leheb gibi azgın bir din düşmanının bu kadar öfkesine muhatap olmak onu oldukça hırpalamıştı. Artık o yerde perişan vaziyette yatıyordu. Bu durum o ana kadar olanlara seyirci kalan Ümmü Fadlı harekete geçirecekti. Gitti ve eline geçirdiği bir çadır kazığını kaptığı gibi Ebu Leheb'in karşısına dikildi. Efendisi burada yok diye bir köleyi nasıl böyle dövebilirsin? Ha? Diyordu. O da çok öfkelenmişti. Ebu Leheb'in öz kardeşi... ...Abbas'ın hanımıydı. Ve hızını alamayıp elindeki kazıkla birlikte... ...Ebu Leheb'in kafasına şiddetle vurmaya başladı. Kafasından kanlar yakıyordu. O da şaşırmıştı. Akan kanları eliyle temizlerken... ...neye uğradığını bilememenin şaşkınlığı... ...her halinden okunuyordu. Ancak bu darbeler... Aynı zamanda onun sonunu hazırlayan ölüm darbeleriydi. Küfür adına beraber yürüyüp müşterek adım attığı arkadaşlarının yokluğunun üzerine bir de aldığı bu darbeler onu hayattan bir hayli koparmıştı. Üzüntüden karalar bağlamıştı. Yedi gece sonra da Mekke halkı Ebu Leheb'in ölüm haberini alacaktı. Küfür adına bir kale daha tarihe karışıyordu. Mekke'de tam bir matem havası hakimdi. Kime gidip sorulsa mutlaka ağlıyor ve ölülerinin arkasından ağıtlar yakıyordu. Zira hemen her evden bir veya birkaç kişi o gün orada ya ölmüştü ya da esir olarak hala Müslümanların elinde bulunuyordu. Küfrün kasvet havasına bir de matemin yası sinmiş, sineler intikam yeminleriyle inip kalkıyordu de öldürülenlerin arkada bıraktıkları eşyalar ortaya dökülüyor... ...başta kadınlar olmak üzere bunların etrafına toplanan insanlar... ...günlerce ağıt yakıyorlardı. Bu durum tam bir ay sürecekti. Nihayet her gün matem havasıyla ruhu daralan bir Mekkeli ileri atıldı ve... Bunu böyle yapmayın. Çünkü sizin bu haliniz Muhammed ve arkadaşlarına ulaşır... ...ve bu davranışlarınız onları hoşnut eder. Başlangıç itibariyle bu fikre pek sıcak bakmasalar da, daha sonraları adamın haklı olduğunu iyi anlayacak ve aralarında ağlaşarak ağıtlar yakmayı, yaka paça yırtarak dövünmeyi ve buna benzer daha birçok garip davranışlarını bir kenara bırakacaklardı. Esirler konusunda da aceleci davranmamayı kararlaştırmışlardı. Onlara göre fidye ödemede acele etmemek, ödenecek fidyenin miktarını düşürecek bir adımdı. Çünkü onlar, Fidye'yi ödemekte acele edildiğini gören Müslümanların, esirlerin bedelini yükselteceklerine inanıyor ve sırf daha az bedel ödemek için kendi adamlarıyla ilgilenmiyor görüntüsü vermeyi planlıyorlardı. Müşriklerden Esved İbni Muttalib'in Bedir'de Zem'a, Akil ve Haris adında üç oğlu öldürülmüştü. Ve bu kişi içinden geldiği gibi oğullarına ağıt yakıp ağlamak istiyordu. Ancak o da müşriklerin ağlama yasağına takılmış ve hüznünü içine atmak zorunda kalmıştı. Bir gece dışarıda ağlama sesi duymuş ve kölesini çağırarak bu sesin nereden geldiğini kendisine haber vermesini istemişti. Gidip de durumu öğrenen köle, ağlayan kişinin devesini kaybeden bir kadın olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Esved, devesi kaybolan bir kadının ağlayabildiği Mekke'de, Öldürülen üç oğluna ağıt yakamamaktan kaynaklanan hüznünü şiirin diliyle insanlara duyurmaya çalışacaktı. Bir sonrasında Medine'ye dönen Müslümanlar Allah'ın kendilerine lütfettiği inayetle sevinip İslam'ın izzet ve onurunun gerektiği şekilde temsil edilmesinden duydukları hazzı birbirleriyle paylaşırken onları sevindiren bir haber de Rum diyarından gelmişti. Rum suresi inipte Rumların Farslılara mağlubiyetini bildiren ayetler Mekke'de yayılınca Hazreti Ebubekirle Mekke müşriklerinden Übey İbni Halef karşılaşmış ve aralarında geçen uzun konuşmalar sonrasında 9 yıl ve yüz deve üzerinden bir iddiaya girmişlerdi. Çünkü Kur'an 3 yılla 9 yıl arasındaki bir zaman diliminde Rumların yeniden toparlanıp Farslılara galip geleceklerinin haberini veriyordu. Aynı zamanda bu haberde Rumların galip geldiği gün Müslümanların da büyük bir sevinç yaşayacaklarının müjdesi veriliyordu. Şimdi aradan 9 yıl geçmişti. Bedir'den zafer sevinciyle dönen sahabe, çok geçmeden Medine'de Rum diyarından gelen zafer haberinin yankılandığına şahit oluyordu. Ne büyük mutluluk, ne büyük lütuftu. Hz. Bu Bekir gibi fıtratlar, Allah'ın verdiği haberin aynen haber verildiği gibi tahakkuk edişi karşısında, ona hamd ile yöneliyor ve minnet duygularıyla kendilerini şükrün engin vadilerine salıyorlardı. Meğer Rumlar, 9 yıl önce işgal edilen topraklarını geri almışlar ve Farslıları da Dicle ve Fırat'ın gerilerine kadar püskürtmüşlerdi. Daha 9 yıl önce artık Rumlar bir daha zafer yüzü göremez diye düşünenler yine yanılmış ve ölüden diriyi çıkaran Allah Celle Celaluhu bugün olmaz denilenlerin nasıl olduğunu herkese göstermişti. Zaten Bedir'de böyle bir olmaz değil miydi? Mekkeliler Müslümanları Bedir'de yok ettikten sonra eğlence tertip etme hülyalarıyla gelmiş ve yenilgiyi akıllarının ucundan bile geçirmemişlerdi. Demek ki küfür hesabına yapılan ince hesaplar her zaman tutmuyordu ve hep Rahmani hesap galip geliyor Allah'ın dediği oluyordu. Bugün de öyle olmuştu. Ve Kur'an'ın verdiği bir haberin daha aynen tahakkuk ettiğini gören birçok insan gelip Müslüman olmaya başlamıştı. Bu arada Hazreti Ebu Bekir de söz konusu yüzdeyi alacak ancak Efendimizin yönlendirmesiyle hepsini tasadduk edecekti. Nil Produksiyon sundu.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 Efendimiz